Cenab-ı Hak bütün peygamberlerin e, toplumlarına iki mesajı olduğunu ifade ediyor. Bir, tağuta kulluktan onları uzaklaştırmak. iki Allah'a kulluğa davet etmek. Nakil Suresi 36. ayette وَلَقَتْ بَعَسْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ rasulen اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ بَجْتَنِبُتْ تَعُوتُ Biz bütün peygamberleri kavimlerine, Tavut'tan onları sakındırmak ve Allah'a kulluğa davet etmek için gönderdik diyor. Yani la ilahe illallah demek için. Sadece Allah'a kulluk Tavut'a kullukla beraber olursa namazı orucu Allah'a hayatın diğer alanlarını Tavutlara yönlendirmiş olunur. Yine Cenab-ı Hak la tetekhizu ilaha inneyn اِنَّمَا ilahukum ilahun وَاحِدُ İki ilaha ila ibadet etmeyin, iki ilah kabul etmeyin, sizin tek bir ilahınız vardır, diyor. Namazda yöneldiğiniz, kendisi için namaz kıldığınız Allah, namazdan sonra da sizin ilahınızdır. Namazda onun emrini yerine getirip, namaz sonrasında, tağutların emrine girmek, hayatı Allah ve tağutlar arasında ikiye taksim etmek müminin yapabileceği bir iş değildir. Nasıl namazda Allah'a ibadet ediyor, kulluk yapıyorsak namazdan sonra da Allah'ın kuluyuz ve onun emir ve yasaklarına uyarak bir hayatı yaşamak mecburiyetimiz var. Yoksa namazı Allah'a Söz gelimi eğitimi taavutlara Namazda Allah'ın kurallarına riayet Ticarette piyasanın gayri İslami kurallarına riayet Namazda Allah'a secde Namaz dışında devlete kulluk ve devlete secde Namazda Allah'ın önünde eğilme Namaz dışında paranın önünde Diğer zihniyetlerin önünde Kul köle olur gibi eğilme, mümin için yapılabilecek bir şey değildir. Kur'an deminen nasımen ya budullahi ala harf İnsanlardan bir kısmı vardır ki dilin bir ucuyla, hayatının bir tarafıyla sadece ibadet eder, der. Bu ibadete şirk karıştırmadır. Yani namazını Allah'a hasrederken ticaretini, eğitimini, devletini, sokaktaki, çarşıdaki yaşayışını, başkalarına yönelik, onların koyduğu kurallara yönelik tanzim ederse, dinin bir kısmından ancak e, tutmuş olur. Kur'an-ı Kerim, efetümin ona bir <gülüyor> bazı el kitap ve tekrirona bir bazı. Famajaza o men yfaal zelik minkum, illa khizyun fil hayati dunya, ve yom el kiyamet yurduna ila eshedil adab, ve mallaahu biqafilin amma tamulun ta buyuruyor. Bakara suresi 85. ayette. Siz kitabın bir kısmını kabul edip, bir kısmını ret mi ediyorsunuz? Eğer sizden böyle yapanlar varsa, onlar için dünyada zelil ve rüsvaylık alçaklık ve zillet hayatı vardır. Ve onlar kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine atılacaklardır buyuruyor. Kitabın bir kısmını kabul edip, bir kısmını kabul edip, bir kısmına inanıp bir kısmını devre dışı tutmak. Namazda, oruçta hayatı Allah için kabul edip, onun dışındaki hayatı Allah'ı razı etmenin dışında başka gayelerle yönetmek, yönlendirmek. Namazımıza karışan Allah'ı kılık kıyafetimize, okulumuza, mahkememize, devletimize, soka sokağımıza, askerimize karıştırmamak. Hayatı Allah ve yönetim arasında taksim etmek. İşte kitabın bir kısmını kabul edip, bir kısmını kabul etmemek. Namazı kabul ediyoruz, faizi kabul etmiyoruz, faiz yasağını. Namazı kabul ediyoruz, kumar yasanı kabul etmiyoruz. Namazı kabul ediyoruz. Devletin müdahale ettiği nice alanlara müsaade ediyoruz, destekçi oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Bu kitabın bir kısmını reddetmek demektir. Allah'ı bazı şeylere sen karışamazsın. Meclis daha iyi karışır, onlar daha iyi kurallar koyar. Senin koyduğun kurallar yeterli değildir demektir. Sen namaza karışırsın oruca karışırsın ama faizimize karışamazsın. Efendim kumarımıza, içkimize karışamazsın. Ee, devlet karışır oraya demek. Dolayısıyla iki ilah edinmek, hayatı ikiye bölmek, ibadetin bir kısmını onlara, bir kısmını başkalarına yapmak demektir.